Şimdi bu müdahalelerin gerekçesi ve sonuçları bir kısmı zorunluluk, bir kısmı cahillik, bir kısmı başka şeyler. Fakat benim kişi, yine kişisel kanaatim biz şeyi çok algılayamadık gibi geliyor. Yani akil ve bali olmak ne demek? Bunun sınırı nedir? Akil bali rütbesini, payesini kim veriyor? Ve Müslümanlar bu akil bali kavramını nasıl kabullenmesi gerekir? Burada bir problem var galiba. Yani e, nasıl ki namazla ilgili, diğer ibadetlerle ilgili Rabbimizin e, öğretisine müracaat ediyoruz. Çocuk eğitimiyle ilgili de ya da çocuklara müdahale e, alanımız, sınırımızla ilgili de akil bali kavramının Biraz daha açılması gerekir. Ne demek? Akil ne demek? Bali ne demek? Ee, o zaman eğer çocuğun akil ve bali olduğunu kabul etmişse bir veli, ebeveyn, bu çocuğun hangi davranışına müdahale edebilir, hangisine müdahale edemez? İş kolaylaşıyor aslında. Bütün düğüm bana göre orada düğümleniyor diye düşünüyorum. Ama burada dinimize göre 15 yaş biliyorsunuz bu. 15 yaşı ile 85 yaşında aynı insan. Kanuni sorumluluk evet. bakımından. Yasal süreç bunu 18'e. Hocam örf adette askerlik, diploma, e, inşaatın bitmesi, Öyle yani mi? herkesin örf adette çok farklı bir akıllı vali yaşı var üstadım yani. Çakışıyor bunlar. E, bir taraftan da şöyle bir çelişki de var ama 10 yaşında çocuğa e, her türlü yetkiyi verdiği hoşuna giden tarafları da var insanların. Yani bu gerçekçilikte sıkıntı var. Burada bir nokta daha var hocam. Ee, yani büyüklerden, yaşlılardan dinlediğimiz. Yani 30 sene önce veya 50 sene önce gençlerin 20 yaşında yakaladıkları fiziki yapılanma özellikle bayan, kız, çocuklarında şimdi 10 yaşında oluyor. Yani gıdadan, gıda kültürünün değişmesinden dolayı 10 yaşında çocuk 15 yaşındaki gibi görünüyor. Evet. Yani bizim zamanımızda liseye liseye ki kimliği çocukların şimdi ilkokul 4. 5. sınıfta görülebiliyor. Böyle bir ayrıntı var. Bunları oturup düşündüğümüzde dengeli bir şekilde akıl ve bali olma yaşında Akıl bali anlayışımızda, e, refleklerimizde e, bir yeniden hesaplama yapılması söz konusu ama her ailenin de şehirde mi yaşıyor, şehir olmayan bir yerde mi yaşıyor, kültürlü bir annemin babamı, e, çocuklarla ilgilenen bir annemin babamı buna göre bir istişare kadrosu oluşması lazım muhakkak. Yani ne yazık ki bütün bu. Gelişmiş teknolojimize, gelişmiş sosyal imkanlarımıza rağmen ailedeki anne babanın aklı ve birikimi çocuk yetiştirmeye yetmiyor. Allah'tan bir pedagojik danışmanlık, psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı ortaya çıktı. Ben kardeşlerimize hararetle tavsiye ediyorum. Aile danışmanlığını ailede sorun olduğu zamanlardan önce kullanmak lazım. Mesela kadınlar hamilelik döneminde aile danışmanına gitmeliler. Bu hamilelik dönemi bu aile danışmanın bir hoca efendi olabilir, bir şeyh efendi olabilir, akademik kimliği olan biri olabilir. Yani bugün aile danışmanlığı belgesi olanlar Sorun çözmek için hep bu belgeyi kullanıyorlar. Kendilerini kaliteli insan yetiştirme, anneleri babaları yönlendirme düzeyinde bir bilgi verecek şekilde ni tavsiye ediyoruz. Bebeklik döneminde nasıl tıbbi destek alınıyor? Aile danışmanlığının o boyutunda destek alınmalı. Çocukta sorun olduğu zaman zaten gidip soracaksın sen pedagoğa ne yapayım diye. Sorunsuz çocuğu sormak lazım aslında. Bunun için bana mesela 5 yaşında çocuk getiriyorlar. Buna hafızlık yaptırabilir miyiz? Ya da 3 yaşında çocuğu getiriyorlar. Bunun için ne yapalım? Ben net bir şey söylüyorum. Annesini kursa gönderin. Annesini yetiştirmek, o çocuğu yetiştirmek aslında. Yani burada özellikle vurgulamak istediğim şey Danışmanlık sorun olmadan ortaya çıkan bir şeydir. Danışmanlık eğer sorunlar oldu, iş boşanma, ailede çatlama noktasına geldiyse e zaten devletin mahkemeleri de bu işi çözüyor. Yani iyi giderken işler soran aile, her şey iyi giderken, ailede mutluluk varken, çocuğumuzun hiçbir sorunu yokken destek alan aile başarılı ailedir. Ve başarılı olur. Onun çocuğu da Allah'ın izniyle yürür. Yani araçta arızı oluşmadan bakımını düzenli yapabilmek. Evet. Araçtan bakarsak bakım. Yani bakım. öncesinde hani fırtına çıktığında uyuyabilmek hikayesi var ya üstadım. Yani... Ya da sağlık açısından değerlendirirsek ilaç ee, hastalanmadan evet, önce öncesi, aşı evet, olmak gibi bir şey. O, onun gibi eğer e, önlem aldıysak fırtına çıktığı zaman da uyuyabiliyoruz. Yani bir problem olmuyor. Çünkü üzerinde düşeni yaptık. Şimdi e, ayda bir korona süreci oldu. Daraldı tabii bu. Ee, normal işler iyi gittiği dönemde aylık randevum benim yüzü geçiyor. Yani siz de görüyordunuz zaten. Yüzden fazla randevu alıyorum. Böyle oturup bir istatistik yapmadım. Hat, zihnimdeki hatıraları tazeliyorum. Yani yüz kişiden çözülebilir düzeyde iken sorun gelen %10 değil. Bitmiş. Sorun bitmiş. Yani bunun mahkemeden başka çözülecek bir tarafı olmamış. Ya da bir daha mutlu olabilecekleri bir şey, olacakları şekilde bir arada durmaları mümkün değil. İken geliyor %98 insanlar. Bu arada da hiçbir derdimiz yok hocam. Biz geldik. Şimdi bu mutluluğu nasıl devam ettiririz? Deme %1 çok yüksek bir rakam yani. Belki 500de bir öyle geliyor insanlar. Ama olması gereken o elbet hocam değil mi? Ya onu öyle gel bana sen. Mevcudu muhafaza etmek. Yani mevcudu artırmak diyelim. Niye evet. muhafaza etmek diyelim Burak? Evet. Mevcudu daha iyi nasıl getirebilmek? Mesela biz çok mutluyuz, huzurluyuz. Bu huzurumuzu daha ileri nasıl götürürüz? Yani uzun zamana nasıl yayarız? veya da kalitesini nasıl artırırız diye Soranı merak ediyorum. Bunu yani bunu örne örneğini hiç... hocam görmeli çocuklar ama şimdi. Yani bunu örneğini görmeyen bir çocuk e, mesela eğer evinde mesela bazı anne babalar fiziki olarak e, çok yakın dursalar ama dur durdukları halde e, duygusal olarak açık olmuyorlar çocuklarına. Çocuk ulaşamıyor anne babasına. Yani hani en uzak mesafe diyor ne Hindistan ne Çin'dir en uzak mesafe yan yana oturduğu halde birbirini anlamayan iki kafa arasındaki mesafe en uzak mesafe oluyor. Yani en son gelmesinin sebebi de belki o cesareti bulamıyor sorma cesaretini. Sümen altı yapma diye bir tabir var ya bizde öteleme veya işte bir şekilde çözülür. Öyle ona katılmıyorum. yani. Mutluluğu yaşarken insan onu ebedi zannediyor. Sorun burada hocam, falan hocam. Mutluluğu yakalayamayan da bunun sebebini araştırmada gecikiyor. Yani ben okuyor zaman, sormada. Yok şöyle söyleyeceğim. Yani cebimdeki para biter mi bitmez mi diye hiç kimsenin tereddütü yok. Biter. Para biter. Yani biter olduğu için faturaya dikkat ediyor. Pahalısını değil ucuzunu alıyor. Ama huzur var ya insanın içindeki huzur. Ailedeki huzur, mutluluk. Bunun paradan daha çabuk biter, tükenir bir şey olduğunu zannetmiyor insan. Ne zaman bunu anlıyor? Biteceğine dair işaret başlayınca. Yani balon delinince havasının kaçacağını anlıyor. E balonu bir daha yamalamakta da mümkün olmuyor genelde. Onun için diyorum ki insan ne zaman istişare etmeli? En mutlu olduğu zaman. En zevkli anında. Evet. Mesela balayı deniyor ya yeni evlenenlerde. Bunu kullanmayın gençler diyorum. Niye ayrı sınırlıyorsunuz ya? Bal ömrü deyin buna ya. Bal ömrü deyin. Bir defa bunda biteceğine dair bir itiraf yok mu gizli bir şekilde falan? Yaptı hocam. Yani balayı yaşıyoruz diyor. Ya bit, 30 gün sonra biteceğini itiraf ediyorsun sen bunun. O böyle başlama hayata. Ya. Bal ömür de illa balla ancak yani bunu. Bal ömürde. Onun için anneler babalar kendileri de biz yaşayamadık şöyle oldu böyle oldu. Çocuklarımıza ömür boyu mutluluk duası yaptığımız gibi ömür boyu olacak bir zeminde oluşturmak lazım. Bunun için de bu huzur nasıl devam eder? Yani bitmez sürekli e, sınırsız. Cennette devam edecek tabii sınırı dünyanın kendisi sınırlı ama cennette devam edecek mutluluğun konuşulması lazım. Şimdi hocam aile danışmanlığı tabii profesyonel bir şey kurum haline geldi son demlerde. Aslında şu anda konuştuğumuz tam da onunla alakalı. Yani ebeveyn aslında doğal aile danışmanı. Bir de o tarafı var işin. Ve yani en çocuk, doğal. Evet, evet en doğal. Yani çocuklar ebeveynin eğer müdahale ettikleri zaman ebeveynin hayatlarına müdahale etmiş oluyor. Et, ama e, evliliklerinin huzurlu geçmesi için de bir aile danışmanına gidiyorlar. Para veriyorlar bazen. Ama anne babaları burada. Yani işin bir de müdahale edilmemesi kısmı var. Yani müdahale edildiği zaman problem çıkıyor. Edilmediği zaman da başka bir problem çıkıyor. O tarafını da belki... Hocam yani danışmanlık yapmak, tavsiyede bulunmak, irşad etmek başka şey bu böyle olur kızım. Bunu yapmazsan böyle şımartırsın adamı demek başka yönlendiriyor. Ş ha, şunu söylemeye çalışıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani o anlamda bir müdahale değil. Yani bir ebeveyn diyelim ki... Aile danışmanının söylediği gibi dahi söylese çocuklar bunu müdahale olarak adam, algılıyor. adam yerine koymuyorlar. Evet var. bu şekilde algılıyor. Aa, o tükenmiş annelik babalıktan kaynaklanıyor. Bir de yerinde zamanında üstadım ben bir seminere katılmıştım da bir profesör bir eş karı koca çıkardı sahneye. Bir de yastık var profesörün elinde bu dedi kaynana dedi şimdi. Ee, eşlerin arasına koydu iki, ikisinin göğsünün arasına yastığı sarılın dedi yani nasıl sarılacak arada yastık var İşte dedi ki kaynana burada durmamalı dedi sonra sırtına koydu yastığı şimdi sarılın dedi de sarıldılar şimdi hani müdahaleyi de durması gereken yeri de doğru yerde Üsterdim ee, yapmak onların önünü açar yani şimdi hani rehberlik e, yol göstermek değil yollar göstermektir diye bir söz var yani yerinde zamanında dozunda yapılan hocam bir müdahale e, o hani bir taşı yoldan kaldırmak gibi e, o engel aşmak gibi oluyor ama onun yanlış zamanda ve yanlış dozda yapılması e, onların hayat e, planlarını e, bir şekilde altı seviyor şimdiki, aile olarak. Şimdiki gençlerin çoğu yani siz yerinde ve zamanında yapsanız da müdahale kabul ediyor. Çünkü ben özgür bir bireyim. Bu yani siz karışamazsınız. Mesela her şey nasıl söyleyeyim ebeveyn çocukları evlendikten sonra torun hayali kurar. Ve doğal olarak çocuklarının mesafelerinin kendilerine yakın olmasını. Neden? Torunlarla zaman zaman gidip vakit gelmek, sevmek, için. vakit geçirmek için. Ee, ya şuradan alsak. Yani illa alın diye ısrar etmezsiniz. Şuradan alsanız, şöyle yapsanız bu müdahale olur. Ya, e, onların gerekçeleri de daha farklıdır. Mesela iş yerlerine yakın olması, ne bileyim herkesin ö, ö, öncellediği şeyler farklı olabilir. İşte bunu bile müdahale addedebilir. E, yani tamam... E, Diyelim ki hocam yine başta söyledi, çocukların isimlerini verme hususunda elbette ki öncelik hakkı anne babanındır. Ee, diyelim ki anne baba çocuklara isim verecek ve bu isim anlam itibariyle çok kötü bizim kültürümüzle, inançlarımızla ters bir isim. Orada anne baba şöyle bir ifade kuruyor, evladım bu bizim yani geleneklerimizde inanışımızda kabul edilemeyecek bir isim. Bu da müdahale addediliyor bazen. Evet. Buna irşat diyoruz ama. İrşat da üstadım yani ne demek? Bunu irşat ediyorum. Doğruyu gösteriyorum. Tavsiye mi yapıyorum? Kenara çekiliyorum. Bu müdahale değil. Yani anne baba amir polis savcı rolünde olması başka Müşfik bir danışman rolünde olması başka. Buna itirazım yok benim hocam. Çocuk yani kabul çocuk, eder etmez ayrılmaz. Çocuk bunu da müdahale addediyor. Ben onu söylüyorum. E hocam o kabul etme sebebi zaten onun yetiştirilme tarzıdır. Yani, yani bu anne babaya Allah'tan sonraki ikinci sırada yer verilmiş bu dinde. Bunu bilen birisi yani buna ne diyebilir? Bana bir genç annesini Yaşlılar evine koymak istediğine dair bir soru sordu. Durdum durdum hocam kitaba mı bakacaksınız dedi. Niye cevap vermiyorsunuz dedi. Bunu bana nasıl sorabilirsin dedim ya. Sen senin imanından şüphe ediyorsun. Benimkinden de mi şüphe ediyorsun? Anne yaşlı evine nasıl konur sen deli misin dedim ya. Bu Nurattin Hoca'ya sorulur mu? Ama dedi yani ya karımdan olacağım ya anamdan olacağım dedi. Ayrıntıya girip batma dedim. Bunu soramazsın sen dedim. Sonra mecburen dinledim çocuğun şikayetini. Hakikaten anne, yani yaşlı evine değil cezaevine konması lazım. Öyle bir kadın. Ama yavrum cennet pahalı ne yapayım dedim. Cennet pahalı. Yani ömrü kalmamış kadının belli. Son nefesinde batırıp gitmek istiyor. Onun anlattıklarına yorum yaparak söylüyorum. Ama... Ortada her şeyden önce o yaşlı evine konma sürecine giden geçmiş bataklıklar var. Aynı şekilde müdahale kabul etmeyen kız veya erkek çocuğun o geçmiş 20 senesi var, yetiştirilme tarzı var. Allah, Allah'ın Kur'an'ı, onun peygamberi örnek ashab-ı kiram uzak tutulmuş çocuktan. Camiye sadece Kur'an öğretilsin diye gönderilmiş. İlmuhal bilgisi öğretilmiş. İslam ruhu öğretilmemiş çocuğa. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in okunuşu öğretilmiş. Huzurunda mum olup erinecek kimlik öğretilmemiş. Bugün çocuk Müslüman da olsa anayı babayı müdahil kabul ediyor. Ana baba Rüştünü ispat edememiş çocuğa. Hep doğruyu söyler, lehime olanı söyler. İspat edilememiş ve en önemlisi de kredisi tüketilmiş anne babalarız biz. Şimdi ben hep örnek veriyorum ya Fahri Hocam. Şimdi bir baba kaşlarını çatıp olmaz deyince çocuğa çocuk kenara çekiliyor. Anne olmayacağına dair yüz kere talimat verse çocuk kenara çekilmiyor. Neden? Çünkü bir yaşında söz anladığı günden beri Anne belki üç bin, bin kere yok sözcüğünü kullanmış o çocuğa. Kızdığına dair binlerce kere sinyal vermiş. Baba dışarıda olduğu için babanın askeri gücü diyelim bilinmiyor. Bir meçhul. Dolayısıyla bir kere sinirlenince baba çocuk korkuyor. Buna krediyi tüketmek diyoruz. Anne baba Nasihatte, irşad etmekte, yönlendirmekte, tavsiye etmekte kredilerini tüketmemeleri gerekiyor. En basit şeylerde sinirleni bağırıp beddua gücünü kullanıyorsun, tokat gücünü kullanıyorsun, saçından asılma gücünü kullanıyorsun, oyuncak almama cezası gücünü kullanıyorsun. Bu kullanımlar biten krediyi kullanan anne baba olarak evlendikten sonraki nasihatin de bir daha işe yaramayacağını gösteriyor. Bir de hocam bunların tamamına bir baktığımızda aslında biraz da sanki imtihanda değilmişçesine bir tavrı içerisindeyiz üstadım. Yani yani biz dünyaya niye geldik, niye Rabbimiz yarattırıyor? İmtihan sahasındayız ama biz bütün problemleri sıfırlamaya çalışıyoruz. Ee, yani bu da bizim hayata herhalde doğru bakmamıza engel oluyor Abdülbaki hocam yani çocuğun başına bir şey gelmesi bir, yani biz ne yaparsak yapalım her bir çocuğun bir kaderi var üstadım değil mi bir, yani her insanın bir kaderi var bunu yaşayacak yani biz imtihandayız yani bunu da problemlere sıfırlarken sanki imtihanı da e, sıfırlayacağız gibi bir e, bakış e, tarzımız bir hayat tarzımız var hocam burada. İmtihanı unutmamızın da e, buna etkisi olmuyor mu hocam? yani imtihanda olduğumuzun farkında olmamak e, bu problemler içerisinde işte ya, ya kaybolmayı e, yahut da hep sıfırlamayı düşünüyoruz. Yani zıt bir tezat içerisindeyiz. yani e, bu hocam yani o, o bölüme girersek e, biz bir daha çıkamayız bu konudan. Yani ahiret çok ötelerde ya i̇şte, evet. çok ya hep i̇htiyarların öldüğü bir dünyadayız. Gençler ölmez. Biz ölünce de otomatik merhum olacağız zaten. Yani biz İstanbul'da yaşadığımız için mesela işimiz kolay ahirette. Değil öyle değil mi yoksa? Bilmiyorum hocam. Şimdi İstanbul'da vefat edenler hep kendi memleketlerine cenazelerini götürüyorlar. Orası daha mı yakın? Yani onu bilmiyorum. yani orası... Ahiretle ilgili bizim imtihanımızla ilgili boyutuna girersek çıkamayız buradan. Ama hocam onu da e, yani e, çözmeden e, herhalde hiçbir, şey hiçbir şeyi çözemeyiz. E, yani e, ya, yakıt olmayan bir araba niye gitmiyor diye konuşmanın bir manası yok. O zaman e, yani biz niçin yaratıldık? E, niçin yaşıyoruz? E, yani hani rızıklandıran Rabbimiz ee, bizi hangi alanda serbest bıraktı bu manalarda biz e, yani biraz e, düşünmemiz lazım. Yoksa e, o zaman her şeyi kendimiz yaparcasına e, problemleri kendimiz çözer, çözer, çözercesine tarihte var ya bizim komünizm gerekirse onda biz getiririz ifadesi var ya üstadım. O zaman her şeyi biz kendimiz halletmemiz lazım. E, demek ki çocuk eğitiminde e, sadece e, davranış boyutuyla yeme içme boyutuyla değil hocam. Ee, yani, yani bunu bu, şöyle özetleyelim isterseniz mümin kul yetiştirdiğin zaman ailede de problem yok mesela Hasan Basri olması lazım ee, isim şu anda tam hatırlamayacağım tabiinden birisine e, bir soru soruyorlar diyorlar ki e, evlilik çağında benim kızım e, kime vereyim yani bana bir delikanlı tavsiye et. O da diyor ki Allah'ı bilen birine ver diyor. Allah var oldukça kızını zulmedemez diyor. E, o toplumda herkes Allah'ı biliyor canım yani bunu. Ama ne kastediyor bu? Yani Allah var, ahiret var şuuru olan birisi senin kızını zulmedemez ki. Allah'tan kork kenara çekilecek. Korkmuyor musun Allah'tan deyince özür dileyecek, helallık isteyecek. Ee, burada şüphesiz yani Allah'la büyümüş, şeriat sahibi olarak büyümüş bir genç başka dünyanın her şey olduğunu zanneden. Ama camiye de gitmiş. Cuma'da kılan bir genç başka şüphesiz. Evet hocam bu programımızı da o zaman burada sonlandırmış olalım. Bir İnşallah Allah, mümin kardeşlerimize ve kendimize yarayacak şeyler söylemişizdir. Rabbim e, tesirini de halke eylesin. Bereketini ihsan etsin. Subhanakallahümme ve hamdik aşhedü ve la ilahe illa ente estağfirüke ve etubu ileyke. Velhamdülillahi ve billahi aleyh.